Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, Günaydın. hoş geldin. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Yani herhangi bir şey konuşmadan önce şu şeyden bahsediyorduk. O tarihçi Peter Linebaugh'ın evet. e, burada depoda verdiği konferans. Biz ayrıca da Cuma adlı adamlar için Halil Turhanlı'yla birlikte de mülakat yaptık. Çok etkileyici. Hakikaten birisinin söylediği ve dünyanın e, yaşayan en büyük tarihçisi diyor. Bir başka tarihçi. Hani Etkileyici biri, öyle olup olmadığını bilecek kadar bilgiye sahip değilim ama... E, ...müthişti yani, tekerlemeler falan anlattı. Evet, e, belki bildiğimiz ekonominin sonu gibi, o da bildiğimiz tarihin sonu gibi e, denebilecek bir tarihçi. Evet. E, Peter Linebaugh, e, özellikle İngiltere Anayasası Magna Carta'da e, ki... Ortak zenginliğin, Magna Carta'da ortak zenginliğin nasıl korunduğu aslında yani satır aralarında da daha açık olarak da e, kullanıcıların ortak zenginliği olan işte meraların, ormanların, <gülüyor> kralın e, malı mülkü sayılan birçok alanda aslında küçük çiftçilerin de nasıl hakları olduğunu anlatan bir metin olduğunu yazıyor. Evet şey de yani genel üslubu da e, konferans bildiğimizin e, oldukça dışında yani uzun süre çok çeşitli üniversitelerde <gülüyor> hocalık, profesörlük falan yapmış. Ama e, mesela tekerlemeyi söyletiyor hep beraber. Koro halinde böyle mesela işte bilmem e, kanun e, şeyi çalan kazı çalan kadını ya da e, er erkeği, erkeği ya. içeri tıkar. Ay, Ondan sonra da asıl büyük suçluyu da serbest, serbest bırakır. bırakır. O, o suçlu da müşterekleri kazdan, merayı kazdan çalandır diye. Evet. Ama bunu İngilizce tabii kafiyeli okuyunca çok komik oluyor. Bir de şeyi anlattı mesela. Ee, bu dünyanın kapitalizmin tamamen yok edişiyle birlikte... Ee, 1800'lerin başında işte Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ın kurulmasında bir İrlanda bilinmeyen anonim atasözü varmış. Atın çiftesinden, boğanın boynuzundan kork, atın çiftesinden kaç, boğanın boynuzundan kaç ve... ...bir İngiliz'in gülüşünden <gülüyor> <gülüyor> Başım belaya girer. <gülüyor> Gerçekten o tekerlemeyi... E, ...böyle başka... ...müşrekler üzerine yazılarda... ...çok karşılaştığımız aslında... ...İngilizlerin özellikle bir tekerleme... E, ...işte kaz, ortaktan kazı çalanı... E, ...ortak olandan kazı çalan adamı... ...işte... ...az kadını kamçıla falan gibi bir şey... Ondan sonra ama işte kazdan ortak olanı işte Mera'yı, e, çalanı serbest bırak gibi çok aslında e, bizim bu müşterekler ne işte var mı etrafta de mi kaldı falan dediğimiz şey yani şu an yeniden yeniden tarihini yazmaya çalıştığımız falan şey aslında işte çok eski tekerlemelerde olan bir şey yani evet, çok evet. da e, çok da aramaya gerek yok belki. Yani onu getirenleri de kutluyoruz ayrıca Peter Limbaugh Evet ellerine sağlık bize de... E, Bu fırsatı... Ben... E, konuşma fırsatını... Bol bol bulacağız herhalde. Zaten ilginç bir dizi o. Evet. Spaces in Common. Evet. E, o e, dizinin... E, beş, yaklaşık beş tane... Sanırım Lineball gibi... E, konuşmacısı geldi İstanbul'a. E, son konuşmacı aslında... Peter Lineball'du. E, birazcık geç oldu ama... işte Belki geriye dönük o diziyi de konuşabiliriz... Birazcık... <gülüyor> Aynı zamanda e, bu etkinlikler dizisinin bir parçası olarak dört tane e, panel yapıldı. Müşterekleri, e, kentteki müşterekler, gıda müşterekleri, üretim alanındaki müşterekler e, ve ev içi emek ve müşterekler gibi. E, hepsi ayrı ayrı konuşulmaya değer aslında etkinlikler. E, buradan da söylemiş olalım e, bilmeyen, duymayanlara. ...Facebook üzerinden... ...aslında bütün etkinliklerin... ...kayıtlarını da yayınladılar... ...Spaces in diye aradıkları zaman... Evet, ...bulabilirler. bulabilirler. Biz de o konuşmayı belki... ...hazır edebilirsek daha sonra... ...Açık Dergi çerçevesi... ...içinde yayınlamayı... ...zaplıyoruz. Belki evet. açık gazetede de bilmiyorum yani. Evet. Ee, şimdi... ...buradan bir geri dönüş ya da aslında ileri atlayış... Ee, ...az önce siz de bir konuşurken adını geçirdiniz... ...Mosak Monseka'nın... Ee, ...geçen programda da Panama Papers'dan biraz bahsetmeye başlamıştık... ...biz, biz e, Fikret'le öyle bir... Hani ...Panama Papers ile müştereklerin ne alakası var... <gülüyor> ...gibi bir e, konuşalım istedik... E, ...çünkü böyle bir patladı ve sonra sönümlendi gibi... ...özellikle Türkiye'de Panama Papers e, ne oldu... E, ...bir adı duyuldu sonra geçti gitti gibi... Şimdi e, belki yani Panama Papers'ın ne olduğunu çok açıklamaya gerek yok ama e, bir böyle aslında çok fazla Türkiye'de konuşulmayan hani offshore bankacılık vergileri e, hani bir şekilde yüksek vergi oranlarından kaçmak için e, kullanılan bir şey deyip bırakıyoruz. Ama bu offshore bankacılıktaki para sonra oraya giden para yani bu yüzden oraya giden para nereye harcanıyor? Bunu çok fazla konuşmuyoruz ve işte en son Guardian'da bu paranın nereye harcanıyor olduğu ile ilgili yazılarda işte bu paranın bir kısmı işte çok böyle... ...ekstra gösterişli... ...tüketime harcanıyor işte yatlar... ...jetler, şunlar bunlar. 20 bin kere mi ne geçiyormuş yat kelimesi? Olabilir. <gülüyor> yani süper yattı diye bir kelime var mesela. Süper, süper <gülüyor> <yad>. <gülüyor> ne olduğunu... ...benim şey yapamadığım, tahayyül edemediğim... ...işte özel jetler... ...çok çok hani pahalı... ...sanat eserleri... ...ve ister istemez tabii... ...emlak yani gayrimenkul... ...ve şimdi... Ve bu yani bunun e, yani tam buraya harcanıyor alıyorlar evleri alıyorlar yatları alıyorlar falan diye düşünüyoruz ama şimdi evlerin alınması demek yani böyle bir yüksek miktarda paranın e, emlağa gitmesi demek aslında bütün dünyada etrafımızda gördüğümüz kendisel dönüşümü e, fonlayanın e, ya da işte bir şekilde yani bankalar üzerinden fonlayanın ya da e, işte tamamen piyasa temelli bir şekilde. ...soylulaştırmanın arkasında yatan şeylerden bir tanesi de bu tür Panama Papers'ın ortaya çıkardığı tür e, finansal e, şeyler, enteraksiyonlar aslında. Yani e, üzerinde kamusal herhangi bir denetim olmayan, hiçbir denetim olmayan büyük bir zenginlik... ...aslında dünya üzerinde birçok kentsel mekanı e, metalaştıran, e, soyulaştır, mahalleleri soylaştıran bir para olarak geziniyor. Yani burada... Bu para genellikle müştereklerin çitlenmesine gidiyor gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ee, yani işte Gardin'de söylenen şey e, burada görünmeyen zarar bu. E, ve bu para aslında gayet canlı olan şehirlerin ekolojisini e, normal kendi içinde yaşayanlar için artık e, karşılanamaz e, bir e, pahalılığa getirdiği için bu şekilde e, mahvediyor diyor. Yani burada daha genel olarak e, belki işte bir adım geri atıp şey düşünmek lazım. Yani neden mesela kamu, kamusallık, vergiler falan gibi bahsettiğimiz şeyler aslında neden ortak bir zenginliğin parçası olarak, neden bir müşterekler olarak düşünülebilir? <gülüyor> Şimdi normal bugünkü sistemimizde vergilerin toplanması ya da vergilerin üzerindeki e, biz sıradan fanilerin denetimi... Çok kısıtlı olduğunu söyleyebilsek bile yine de bir denetim var. Yani biz hepimiz belli bir miktar vergi, e, vergi biçiminde belli bir miktar katkı yapıyoruz ortak bir havuza. Ondan sonra bu ortak havuzdaki fonun, yani bu ortak havuzu bir müşterek olarak düşünebiliriz. Bir ortak zenginlik kaynak olarak. <gülüyor> Daha sonra da bu ortak havuzun e, bu paranın nereye nasıl harcanması gerektiğiyle ilgili kararları ...aslında denetliyoruz. Yani oy vererek... ...en basitinden denetliyoruz. Yani çok yine... ...hani basitleştiriyorum ama... Yani ...ben kamu bütçesini şöyle şöyle şöyle harcayacağım. Yani sağlığa, eğitime vesaire... ...mesela kamunun yararlanabileceği şeyleri... ...harcayacağım diyen bir parti olabilir. Başka türlü harcayacağım... ...diyen bir parti olabilir ve yani... ...sonuçta temsil demokrasi çok kısıtlı bir yolu... ...olsa bile bunun... ...biz bu ortak zenginliği şöyle harcamak istiyoruz diye... ...bunun üzerinde söz sahibi olabiliriz. Ve bu bir... ...işte ne bileyim bir su kaynağının nasıl kullanılacağına kullanıcıların karar vermesi gibi bir şeydir. Ortaklıktır ve ortak zenginliktir. Ama işte bu Panama Papers'la beraber sonuçta insanlar vergi vermekten bir şekilde kaçıyorlar. Yani o müşteriye artık katkı yapmıyorlar. İkincisi de o o zengin yani o zenginliklerinin nasıl harcanacağı konusunda kamunun hiçbir beklentisi olmuyor. işte. dediğim gibi az önce yatlara, jetlere, yatlara, katlara gideceğine başka bir yere gitmesi gerektiğini düşünebiliriz aslında. Yani burada çok önemli birkaç nokta daha var. Belki altını kısaca çizerek geçelim. Yani bir tanesi tarihin en büyük skandallarından bir belki birincisi olarak çıkıyor. Yani 10 yıl ...en az daha sürecek... E, ...araştırılması şeyi... ...ve bu şirketlerden bir tanesi... ...Fosak Monseca... Uh -huh. ...Mosak Fonseca... ...onun gibi birçok şirket de var... E, ...ve... E, ...bunun... E, ...skandalin büyüğü tabii ...burada suç olmaması... ...yani bütün herkes yalan söylüyor... ...ve kaçırıyor ve bu normaldir... ...legaldir evet. diyorlar... ...burada bir suç yok... Evet. ...ama ortalama bütün vatandaşlar da... Bu, bu imkandan e, yoksun yani her, o zaman kimse, <gülüyor> kimse vermesin <gülüyor> denebilir ama daha da bence skandalin katlanmasına yol açan e, şey bu meseleyi ortaya koyan John Doe adı altında takma adı altında e, ortaya koyan bir manifestoda biz de internet sitesinde ben çevirdim hatta onu koyduk son derece etkileyici. Bütün duruma hakim olduğunu gösteren vicdanla birisi ya da birileri olduğu yüzlenimini veriyor. Onun tutuklandığına dair bir ada. Evet, yani bu yeni yani bu sabah. Bu şey John Doe mu yoksa şey mi? Ee, sızdıran kişi mi? İşte sızdıran kişi John Doe zaten. Bir manifesto o manifesto yazılan kişi de sızdıran John kişi Doe, miydi? Evet. Hı? John Doe takma isim zaten... Anladım anladım onu biliyorum ama sızdıran kişinin şey olduğunu bilmiyordum. Ee, o manifesto, yazan, kişi, yazan kişi tabi evet. o e, kişi. E, şimdi onu yani tamamen şey işte yani, işte bu, ta, <gülüyor> deminki tekerleme ta, ta, gibi <gülüyor> taşları bağlayıp e, köpekleri serbest bırakmak e, fıkrasında olduğu gibi ya da deminki <gülüyor> evet, tekerleminin yani. aynı limbo'nun söylediği evet. yani çok acayip bir durum Onu, ben de şey yani Mosak Monsaka'da çalışanlardan birinin bu suçlamayla e, yani o leaker e, sızdıran olduğu suçlamasıyla tutuklandığını okudum ama evet ama be, zaten yani başka bir bilgi yok diye. BBC'de gördüm haberi e, yani e, aklın durdu <gülüyor> ya, bunun altında yatan işte, işte biraz oraya gelmek istiyordum aslında ben de yani bu aslında birçok insan için kabul edilebilir ee, ya da işte bireysel zenginlik bireyseldir ve yani işte yani bir kere iki nokta var. Bir tanesi bu insanların zenginliği kendi zenginlikleri tamamen bireysel ve üzerinde nasıl yani vergi vermek istemedikleri için kaçırmaları da onların bireysel seçimleridir. Bu konuda toplumsal etik bir pozisyonumuz olamaz gibi bir, bir nokta. İkincisi de buna bağlı olarak. Yani bir şekilde bunu sanki haklı gören işte vergi seviyeleri de çok yüksek canım yani hani o kadar da olur mu? Vergi seviyelerini düşürün evet. ki işte bunlar da olmasın. Ya indirsek, şey. O zaman vergi seviyelerini indirecek kanunu çıkarsınlar. Ama onu da çıkarmışlar bence. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben e, daha temel zenginler olarak... Zenginler vergi vermeyecektir diye bir kanun çıkarsın. İşte bunu yazarlarsa işte, herhalde olmaz yani. Kimse, kimseye kabul ettiremezler diye düşünüyorum. Ya zaten zenginler de vergi vermiyor. Yani bir anlamda baktığımız zaman. Yani özellikle mesela Türkiye'de gelir vergisi doğru düzgün toplanamayan bir şey olduğu için... ...sadece tüketim üzerinden vergi alınıyor. E, doğru, yani o da... E, zenginlerin sonuçta verdiği KDV ile bizim verdiğimiz KDV'nin aynı olması demek bizim çok daha gelirimize göre çok daha yüksek bir vergi veriyor olmamız demek zaten ya dünya gayri safi hastasının servetinin yüzde sekizini yüzde onuna kadar bir bölümünü vergiden kaçırılmış ve bu vergi cennetlerine götürmüş insanları açıklayan adama ya da adamlara ya da kadınlara şey deniyor şirketten veri çalmak, izinsiz evet. erişim ve emniyeti suistimal etmekten <gülüyor> dava açılıyor. Yani çok tuhaf bir durumdan bahsediyoruz. Doğrusu. Yani e, zenginliğin insanların kendi zengin tırnak içinde kendi zenginliklerin aslında kendi zenginlikleri olmadığını da e, düşünmek lazım. Yani biz e, çok işte zengin çok e, büyük bir şirket e, o parayı nasıl kazanıyor diye düşündüğümüz zaman aslında yani bir bir anlamda toplumsal zenginlik kullanarak kazanıyor. Yani e, hepimizdeki emek gücü de aslında toplumsal bir zenginlik. Yani kimsenin kişisel tırnak içinde bireysel zenginlik tamamen bireysel değil. O yüzden vergi verilmeli ve o verginin yani o yüzden o gelirin bir kısmı bir yerde toplanmalı ve o toplandığı yerin üzerinde hepimizin söz sahip olması lazım. Ve o işte dediğim e, yani genel olarak bankalar için de düşünülebilir. Yani bir bankanın ...nereye ne yatırımı fonlamak istediği hepimizi aslında bir şekilde etkiliyor. Yani şimdi hiç isim vermeden herhangi bir bankanın herhangi bir termik santrale verdiği mesela kredi... Yani ...herkesi, iklimi, e, iklim üzerinden bütün dünyadaki yaşayanları ama mesela o termik santralin yapıldığı yerde yaşayanları etkiliyor. Ya yani Bu anlamda... O bankanın hareketi üzerinde aslında çok daha geniş toplumsal bir kontrol olması lazım. Yani evet, yeni e, bir araştırma da dünyanın en büyük Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarının e, kömürü e, ve bir de petrolü en pis yani sands denilen işte o katran kumullarından elde edilen petrol, e, petrol e, projelerini desteklediği ortaya evet, çıktı yeni ben, bir araştırma. Bizde de çok beri var onun gibi yani. ...Türkiye'nin de içinde olduğu... ...çok korkunç şeyler anlatabilirim ama... <gülüyor> ...anlatmasam da... şey olamaz mı? Belki. Yani <gülüyor> bunun çözüm yolu... ...bir şekilde bu... ...dünyanın ortak mirası olarak... ...nitelendirilen yapıların... ...ortadan kalkmasına neden olan... ...yani eski... Hı -hı. ...arkeolojik sit alanlarının... ...vesayetinin ortadan kalkmasına neden olan... ...insani yapılara... ...HES'lere, barajlara gibi... ...yapılara kredi verip... ...onları ortadan kaldıran... ardından da... Kalkma ayanları da sponsor olup geliştirmeye çalışmak gibi bir durum söz konusu olsa denge sağlanamaz mı? Şöyle oluyor. Hasankeyf'te buna benzer bir kampanya yapıldı. Evet. Ee, Hasankeyf'teki özellikle yani tam da buradan ve burası dünya mirasıdır. Hepimizin zenginliğidir, müşterimizdir üzerinden ve yabancı kredi kuruluşlarının el çektirilmesi sağlandı. Hı hı. Ama e, sonuçta içerideki milli, e, kredi. milli kredinin el çektirilmesi de çok e, politik yöntemlerle engellendi. Yani bu tamamen bankanın da bazen kararı olmayabiliyor. Ee, ve mesela e, yurt dışında ki e, işte Eylül'de inşallah getirip burada da konuşturmayı planladığım... E, ...size de bahsettiğim ekiplerin e, Corner House ve Rekamın evet. birisi İngiltere'de birisi İtalya'da yaptıkları şey tam da bu. ABD ve İtalya'da mesela Rekamın e, özellikle kağıtları borsada oynanan e, bankaların... %1 mesela %0.5 hissesini alıp ondan sonra bu tür kirli projeleri, çitleyen ya da kömür projelerine o bankanın dolaylı ya da dolaysız bir şekilde parasının gittiğini öğreniyorlarsa gidip genel toplantıda bütün hissedarlara ifşa edip olay çıkarıp parayı çektirtmeye çalışıyorlar. Evet, ee, Amerika'da Kullanılan bir şey, yani, evet bir yöntem. Yani bizde çok mümkün olacağını zannetmiyorum ama... ya yani ...bu tür bir şey var ama... ...mesela bazen işte işe yaramıyor. Ve bunları işte Onu şey oluyor. Onu da olur. tutukladılar bir tanesini. İşte Chris Stevenson'ın evet. yani neydi adı yok. Hayır Chris Stevenson başka bir şey. <gülüyor> şey. <gülüyor> tutuklanan tutuklanan olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey de mesela... ...o kadar... Hayret verici bir duruma ulaştı ki mesela e, arıların gitmekte olduğu konusunda çok sayıda bilgi var malum. Hı hı. Yani bu pestisit, böcek öldürücü kullanmaktan en büyük şirketler işte Monsanto, Syngenta falan hem genetiği değiştirilmiş or evet, şeyler hem de pestis, organizasyonlar hem de, de pestisit, kimyasallar üretiyor. E zaten onlar yan yana gidiyor yani ikisi de Şimdi mesela çıkmış ki daha bu yeni bir haber gene. E, bu pestisit endüstrisi, böcek öldürme kimyasal endüstrisi en büyük şirketler Bayer, Monsanto ve Syngenta zaten e, arıları korumak için bunu engellemeye çalışanların e, engellemek için lobi faaliyetinde muazzam paralar aktarıyorlarmış yani. Gerçekten mi? Evet. Şimdi böyle bir dünyaya doğru gidildi artık. Her şey yalan ve muazzam soyguncu bunlar ve Haydut Haydut yöntemleri. Evet, evet. Yani bir diğer taraftan baktığınız zaman işte aslında göründüğü gibi de değil. Mesela en son bir olay yaşandı ondan da bahsettim. Konuyla doğrudan alakası olmasa bile yöntem açısından ne olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'da bir Disneyland otelinde e, iki yaşındaki bir çocuk ailesiyle beraber göl kenarında yürürken bir anda timsah. ortaya çıkan timsah tarafından alınıp götürülüyor. Buna benzer bir olayı da nerede görmüştük? Ya neyse ondan sonra ben olayın devamını anlatayım. E, ...timsah bulunamıyor ama çocuğun ölüsü bulunmuş bu sabah saatlerinde Türkiye'ye göre sabah saatlerinde bir iki saat önce gelen haber. E, ölüsü bulunana kadar çocuğun e, göldeki bütün timsahlar zehirlenmiş. İnsan eliyle bunları zehirleyerek öldürmüşler çocuğun ölüsünü bulmak için. Aynı olay şeyde de yaşanmıştı hatırlarsınız Haram Bey'in öldürülmesinde de yaşanmıştı. Hmm. Yani cezaevi olarak nitelendirilen yerlere hayvanat bahçelerine konulmuş... Canlıların, insanın doğrudan müdahalesine maruz kaldığı için öldürülmesi gibi durumlarda söz konusu oluyordu. Şimdi benim temel olarak aklıma şu soru gelen soru şu. Disneyland Oteli mi bu hayvanların olduğu bölgeye yapıldı yoksa bu hayvanlar mı Disneyland Oteli'nin olduğu bölgeye geldiler. Hayvanlar benzer bir durumda. Disneyland Oteli'ne gelmesi bayağı bilmiyorum belki geliyordur. <gülüyor> <gülüyor> yani benzer bir durumda Hindistan'da yaşandı. Evet. Bu sefer aslanları tutukladılar. Aslanlar insanların oldukları bölgelere geldikleri gerekçesiyle 3 kişiyi yemişler. Katili bulduktan sonra cezaevini hayvanat bahçesine göndereceğiz diye de bir açıklama yapıldı geri kalan serbest bırakıldıktan sonra. Göz aslanlar yani böyle bir ortam var. Gujarat eyaleti de Hindistan Modini. faşizminin modinin başları, en, şey en güçlü yani. olduğu yerde Müslümanları öldürdükleri falan Peki ben bir de son olarak bir şey iyice saptır. Yok sap, bence çok güzel canım evet. Bu dizel meselesine dönmek istiyorum. Yani başta Volkswagen skandalı olarak başladı ama bütün otomotiv endüstrisini içeren bir tarihin en büyük skandallerinden bir diğeri de bu. Bütün halkın sağlığını mahveden bir şey çünkü dizel yakıtları çok kat be kat fazla ötekilerden ama ucuz dizel şeyi. Şimdi bu uyarılar gelmesine rağmen yeni bir araştırma var Guardian'dan. Londra'daki dizel satışları çok artmış. Yüzde %29 artmış. 2012'den 2015'e. Araç satışları da arttı. Sabahleyin verdiğimiz haberlerden Arak. bir tanesi deydi. Ford tarihinin yüzden, yüz küsür yıllık tarihinin en fazla satış rekorunu, kar rekorunu kırdığı yıl olarak geçirmiş tarihe 2016 yılının ilk yarım ilk 3 ayın 4 ayının. Yani hava kirlenmesinden öleceksiniz diyorlar ama bütün şirketler devam ediyor artırmaya. Hiçbir denetim yok ve böyle gidiyor. Ve hava kirlenmesinin etkisine dair sert bir raporu da Boris Johnson eski evet. Londra Belediye Başkanı sumenaltı ediyor. Dört yıl gizliyor böyle bir araştırma. Öyle diyorsunuz ama mesela Venezuela'ya baktığınız zaman da da fosil, fosil yakıt endüstrisine bağlı ülkede evet. El Niño'nun etkisiyle de beraber kuraklaşan iklimden de oturuyor. Barajlarda su kalmamış. İnsanlar şimdi sokaklarda gıda kamyonlarını yağmalıyorlar. Birçok bölgede şiddet oranı ve suç oranında da tavana yapmış durumda ve %700'lere varan enflasyondan bahsediliyor. Ya işte tüm bunların birbirine bağlı olduğunu evet. daha fazla vurgulamak gerekiyor. Sistem. Yani Türkiye yani evet yani hem bir sistem işte bankaların kömürü işte finanse etmesi, Monseka ondan sonra bütün her yerde yani mesela Almanya yani bu hep bizim yani bize bahsedilen şeylerden bir tanesi işte Almanya'da termik santral kalmayacak işte e, ondan sonra Almanya'nın özellikle sera gazı salımları azalıyor. Hem iktisadi büyüme olması hem de işte sera gazı yani en azından çevreye verilen bir takım maddi zararların azalması mümkün e, diye biz degrowthçulara büyümemecilerin önüne e, sürülen tartışmalardan bir tanesi bu ama mesela yapılan şey işte tam da bu. Yani e, Almanya'da yapılmıyor ama Doğu Avrupa ve Türkiye'de deli gibi termik santral yapılıyor. Şimdi bunlar yapılınca küresel iklim değişikliğinin en çok vurduğu yerler. işte gördüğümüz yani Venezuela örneği sadece Venezuela'nın yaptığı şeylerden dolayı değil ki orada yaşanan kuraklık zaten. Almanya'da yani. da var ayrıca termik santral. Var ama, ama onların da işte yani termik santral yok değil de yani hem e, büyüme oranlarını tutup... ...hem de sera gazı salımlarını sistematik olarak düşürebildiği... ...o yüzden de hani büyümeyi frenlememize gerek yok, yapılabiliyor bu arkadaşlar. Ama asıl yaptığı şey aslında bütün o yani enerjisinin, enerji üretimini Doğu ve kaydırmak... ...enerjisini sonra başka ülkelerde yaptırdığı termik santrallerden almak... ...yani küresel olarak sera gazı salımlarında zaten bir düşüş yok... ...Almanya sadece kendi sınırları... ...içinde yapmıyor yani bu işi. Evet bence yani bu çok uzun bir... ...tartışma konusu daha sonra da konuşabiliriz... ...ama e, genel olarak... ...ahlaki çöküşün... E, ...temelinde bu... ...neoliberalizm denen aslında... ...ne yeni ne de liberal... ...olan ama adı böyle olan... ...sistemin mevcut kapitalist... ...sistemin e, büyük bir... E, ...çöküşü var, ahlaki... ...çöküşü var aslında yani... Mesela e, en tehlikeli insanlar ve bütün canlılar için en korkunç şey o yağmur ormanlarının yok olması. Çünkü onlar oldu mu bir daha geri gelmezse bütün canlılar alemi tehlikeye düşüyor. Hatta yok olma tehlikesinde. E, şimdi yağmur ormanlarını da en çok şey yapan bu palm oil denilen, hmm. palmiye yağ denen şey işte... Şimdi, her şeyde kullanılıyor. Güzellik müstahsarında, o kozmetiklerde, tatlılarda, tatlılarda, şunda bunda. Şimdi bununla uğraşan birtakım sevil şey, toplum grupları var. Mücadele ediyorlar. Yapmayın, etmeyin diye. Onlardan birini en büyük palmiye yağ şirketi Singapur'lu Malezya galiba dava etti mesela. Bu bizim karımızı engelliyorsun dava gene bir... iyiymiş yani takır takır öldürüyorlar. Öldürüyorlar tabii <gülüyor> hani tabii var yani. Honduras'ta falan, evet, yani. ama büyük ama dava etmesi küstarlığın son evet. noktası. Ya artık. dava etmesi hukuksal hukuki sistemin de artık zaten bunu e, yani öldürmeye falan gerek kalmadan hani evet. cezalandırmak üzere kullanılabileceği anlamına geliyor ve bu çok alarm edici bir şey yani. İşte John Doe'nun manifestosu Evet, da, aynen. Bu. Tam da bunu söylüyor işte hukuk sistemini en çok çürüten ve kullananlar bu en çok pahalı avukatlar hukukçular yapıyorlar. Bu arada John Doe olduğu söyleniyor yani hukuk şeyi tarafından yani iddialar tarafından sen John Doe'sun diyorlar ama mesela Almanya'dan yayınlanan gazetelerde ilk olarak ortaya çıkmıştı ifşa almıştı bu. Oradakiler diyorlar ki bizim kaynağımız olan John Doe bu John Doe bu kişi değil diyorlar ama herhalde demezler yani kimseye e demesinler <gülüyor> <gülüyor> demezler ben biraz e, şey ümit ederek söylediğim şeyde evet okay evet durum budur biraz böyle daldan dal oldu Olsun, ama aslında evet. aynı sistemden bahsediyoruz evet. doğrusu Peki. aynı talan sisteminin farklı görüntüleri. Evet. göl yapaymış bu arada biraz önce bahsettiğim göl yapaymış Timsahların olduğu ya. göre timsahları yani, yavruyken şey bırakmışlar. 4 4'ünü de öldürmüşler. Özür dilerim. Beşinde öldürmüşler timsahların ama hiçbirinin e, midisinden çocuğa ait kalıntılar çıkamamış, çıkmamış. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Hoşça kal, Teşekkür ederiz. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Kudret ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.